Üniversitesi Mitatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan "Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu" programından 94.9 Açık Radyodan herkese merhaba ben Zeynep Ünal. Bugün çok kıymetli iki konumuz var ya yani hem Mitatalan Film Merkezi için çok kıymetler hem de zaten Türkiye sineması için çok çok kıymetli iki konumuz var oyuncu Nazan Kesal ve yapımcı Yamaç Okur hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zeynepciğim. <gülüyor> birlikte Asgar Farhadi'nin bir ayrılık filmini konuşacağız. Ben yine ufak bir girizgah yapıp filmin konusunu aktarayım. Uzun yıllar evli olan, uzun yıllardır evli olan İran'ın o, o üst orta sınıfından Simin kocasına dair ve kızı Tarmeh ile birlikte İran'ı terk etmek istemektedir. Nader'in Alzheimer hastası babasını babasını bırakmayı reddetmektedir Nader. Ee, bunun üzerine de Simin Nader'e bir boşanma davası açar. Ee, dava talebi reddedilince e, anne ve babasının evine döner. Terme ve e, babası Terme ise babasıyla yaşamaya karar verir. Nader kızına ve babasına bakması için hamile bir genç kadını e, bir iş verir. Onları tutar ve bu durum. Aslında daha fazla soruna yol açar hayatında. Hı. Şimdi bu filmi Nazan Kesal seçti bizim için. <gülüyor> Öncelikle neden bu filmi konuşalım? Ne kadar isabetli bir seçim olmuş yani Ben, ben, <gülüyor> ben biraz e, İran e, kültürünü, İran sinemasını, İran şiirlerini e, fırufır zadeden dolayı belki onu, onunla tanıdım. E, o topluma daha yakın. Ee, dikkatimi çekti yani Furu karakteri, Furu şair olarak, kadın olarak ee, furun dünyasının üzerinden e, İran sempetisi var bende daha çok yani bu filminde de aslında biraz ee, son dönem İran sinemasının dünya ölçeğinde ne kadar iyi filmlerle dünya sinemasına imza attığını e, biliyoruz. Ee, hikayesi e, aldığı bolca ödülleri e, ve tabii ki e, yönetmenin gücü ve en önemlisi de bence çok başarılı oyunculukları. Evet. Ya yani birçok şey saydım. Bir tane sebep Evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? İyi, bir filmi iyi yapan unsurlar. unsurları evet, söyle. da söylemiş olduk ya. Ne zaman bu. seyrettin filmi? Ee, ilk, ilk çıktığı zaman, zaman e, bir de buraya gelmeden bir kez daha e, zihnimde biraz daha taze kalsın diye Hı -hı. E, bir kez daha izlemiş oldum yani evet. ben de Sen. kısa hikayemi anlatayım filmle ilgili e, Programa böyle bir bir süredir konuk olmaya çalışıyorum. En sonunda Nazan Hanım'la <gülüyor> katılacağıma çok sevindim. Ya yani. ben... Ve ne <gülüyor> film <ne gülüyor> <bilims>, ne, ne <gülüyor> seçildi dedim? Separation. Yani hani bir yandan da çok sevdiğim bir film. Ay ne güzel Hatta olmuş işte o zaman. başka bir şey var mı? Yoktu zaten. <gülüyor> <son derece gülüyor> film. Benim için şöyle bir anlam var. Önce kişisel e, yolculuğumu anlatayım filmde. <gülüyor> 2011'de Berlin Film Festivali'ndeydim. Bir yarışmadaki bir filmde. Rahmeti Seyfi bizim bir üç artistimiz yarışmadaydı. Ve Separation'da Berlin Film Festivalinde Yine yarışmadaydı ve çok tabii şey, Sebildi, beni, ve bir, bir, bir sürü filmleri var. E, o dönemde İran sineması ile ilgili işte Panahi ve Evhabsi, bir Rasulov'un avı vardı ve hı hı. yeni sinema Hareketi'nin böyle ilk dönemleriydi. Hı hı. Filmlerimizin başına logolar koyuyorduk. Böyle Berlin'de böyle çok heyecan yarattığını hatırlıyorum. Zaten Berlin'deki ödülleri silip söpürdü. Yani Berlin'de ve, en iyi film, en iyi kadın, en iyi erkek, erkek en iyi erkekler. Evet, aynen. <gülüyor> e, pardon, en iyi erkek, en iyi kadınlar kadınlar mı paylaştılar? Kadınları paylaştılar. Şu kadın buradan. Yanlış hatırlamıyorsam notlarımda evet. Gerçekten evet. de hepsi yani. müthiş. Ya yani dolayısıyla benim böyle bir kişisel olarak böyle bir öyle bir yolculuğum var. İran sineması da ben 90'larda üniversite okudum. Ee, o dönemlerde böyle İran sinemasının yükseldiği yıllardı. İşte Maksan, Masan, bu işte Keros da miğit miğit Cafer, Cafer Panahi vesaire. De. aslında pek tanımıyorduk biz Asgar Farhadi ismini. Daha sonradan gündük. İlk dönem filmleri pek bilinmez. O İnan... son dönem temsilcilerinden yeni dalga. Aynen. Genç bir yönetmen aslında. Evet. 72 doğumlu. Şu anda 46 yaşında. 46, yani, 46 yaşında. Yaşında. yani bu filmi yaptığında yanlış hatırlamıyorsam 39-40 yaşında. Evet. evet. Ve bir tiyatrocu öyküsü var ben. Tabii, Aa, tabii. Onunla ilgili tabii. de birkaç şey okuyayım istedim. Aslında oyuncu tandanslı bir yani tiyatroda yönetmen, oyuncu evet. hatta satıcı filmiyle de Aynen. biraz böyle tiyatroya tekrar yağ diye etmiş. Tiyatrodaki e, tiyatronun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu Artur Miller'ın satıcının ölümünden esinlenmiş. E, o... Hatta şöyle bir şey var. Asgar Faradi Mithat Alan Film Merkezi'ne de geldi biliyorsunuz hatırlarsanız. 2014'te sanırım. 2014'te İstanbul Film Festivali Jüri Başkanı'ydı. O zaman biz de merkezde konuk ettik. E, bu şeye de bir ayrılar da ee, aslında oyuncularla tiyatroya hazırlanıyormuş gibi hazırlanmışlar. Ve o zaman çok sormuştuk yani bu hikaye Nasıl çıktı nasıl ortaya çıktı diye nasıl senaryosunu yazdınız diye o böyle çok güzel anlatmıştı hemen okumak istiyorum yani nasıl ayrılık filmini diyor Alzheimer hastası olan birinin genç bir adam tarafından yıkandığını gösteren bir resim vardı kafamda diyor sadece bir fotoğraf vardı diyor bu görüntü yıllar boyunca aklımda hep vardı soru kendi kendime neden bu yaşta adamı genç adam yıkıyor neden yalnızlar neden yanlarında başkaları yok diye sormaya başladım bu resimle ilgili o kadar çok soru sordum ki sonunda bir filme dönüştü diyor evet. yani çok çıkış noktasında o sadece e, o fotoğraf o fotoğrafın e, kamera arkası da var aslında izlediniz mi bilmiyorum e, ayrılığın bir ayrılığın kamera arkası görüntüleri ben ona dün ...tıkladım. Hı hı. E, o sahneyi çekerken... ...o sahnesini çekerken... ...oyuncu da dahil, görüntü yönetmeni de dahil... ...askar da dahil... ...herkes hüngür hüngür ağlıyor. Aa, o kadar evet. etkilenmişler ki. Sanırım film zaten en önemli güçlerin... ...en önemli evet. sayiciliği. Evet. Yani samimiyeti ve sahicili. Yani Kamera adeta aslında böyle bir... E, ...unutuluyor... Bir yandan böyle gözlemci bir kamera var film boyunca hareketli bir kamera kullanımı görüyoruz omuzda ama bir yandan da bir yerden sonra kamerayı unutuyorsunuz bir herhangi bir taraf tutmuyor karakterden karaktere gidiyor ve müthiş bir oyuncu yönetimi var yani çok, bilmiyorum çok yani iyi. ben ee, çok iyi yani... yani e, her karakter için, yan karakterler de öyle. Diğer filmlerinde de öyle. Hani acaba bu filmde mi, diğerlerinde yok mu diye düşünüyorsun. Hani oyunculuk becerisi anlamında. Yok, bütün e, oyuncudan beklentisi aynı. Yani o kamerayı e, bir seyircilerin içine e, alıp... E, Hı -hı. ...oyuncuyu da e, bu bir kurmaca ama... ...hani onu e, oyunculara da yok ettirmiş Hı -hı. bir biçimiyle. Hayat e, orada da öyle e, gayri ihtiyari akıyor gibi. O e, Dediğin gibi Yamaç gerçek çeklik duygusu çok yüksek ve bunu o kadar güzel tarif etmiş ki oyunculara... ...yani hiç izlendiği duygusu e, yaşamayan bir oyuncu kitlesiyle karşı karşıyayız hı hı. o... E, ...sinematografisinin diliyle alakalı... ...dolayısıyla oyunculuğa da sirayet ediyor bu aynı dil... ...gerçeklik ve, ve dili. Ve oyuncular var. Çok iyi. Evet. Yani zaten beraber çalıştığı... ...Ebatayalı'daki Payman Hünlüğünde. Madi var. Çok önemli bir oyuncu. Kendi kızını oynatmış zaten. Evet. Yani kendi kızı oynuyor. Öyle mi? Yani 11 ya. yaşta yaş dediği oyuncu... ...hatta Aa. biraz eleştirilmişti. Berlin'de de o zaman... ...yani aslında biraz daha yaşlı, biraz daha büyük bir oyuncu. Hı -hı. Ama kendi kızı. E, bir ayrılıktaki e, şey... Evet. Kendi, ...kendi kızı mı? Aa, kendi, kız. kendi kızı. Ve bayıldım ben ona. E, yani zaten o... ...kamera arkasından o direktlere verirken de müthiş. görüyorum. Görüyoruz. Diğer oyuncular da aslında İran sinemasının en önemli oyuncuları diyeceğimiz oyuncular. Hatta bazıları zaten bir ayrılık biliyorsunuz Oscar'ı kazandı. Evet, Oscar'dan evet sonra Amerika değil yolculuğu değil. oldu. Çok önemli bir hasat elde etti böyle bir film için. Evet. Ben çok şaşırmıştım yani Farsça bir film. İranlı bir yönetmen ve yani şöyle söyleyeyim filmin bütçesi 500 bin dolar civarında bir paraya yapılmış. Ama? Ama filmin ürettiği değer yani. Amerika'daki hasatı 7 milyon dolar civarında Çok ve bu. bütün dünyada da aşağı yukarı 20 milyon doların üzerine bir hasat elde etmiş. Yani İran Müthiş. sinemasının en başarılı hem bütçesel anlamda geri dönüş anlamda hem de sanatsal olarak en... ...hani aldığı ödüller anlamında da... ...var mı başka bu kadar güçlü ödülleri olan? Bu, bir... bu kadar yani Yok. bir parasal olarak zannetmiyorum. Evet. Zaten yani buradan ka... sonra da hani Avrupa'da film çekmeye başladı. Falan evet. Yani. evet, evet. Yani kan da çok ödüllü vardır Abbas'ın ve diğer e... Yani şöyle bir şeyi var. Ben e, ama... Farhad'ı e, eli hakkında Ebat Eli evet, ile... Evet. İlk film değil i̇lk aslında. İlk filmleri var ama. Yok uzun metrajları var aslında Öyle ama ben... bilmiyoruz şu. Evet, i̇lk filme o değil. İkinci filme. Ee, ondan önce Hemen yani bakacağım. benim çok bulmakta çok zorlandığım ama 2000 11'de bir ayrılığı çekiyor Separation'ı. Ama ondan önce 3 tane uzun metroji ha, var. Ben evet, eliyle iletiyorum. Da diziler var, var, var. Diziler var. Güzel Şehir var. Çarşamba Ateşi var. 3 evet. hmm. filmi daha Mithat var. Mitat Bey yönetmen listesinde 5 tane filmi de var aslında. Evet. Mitat Alam'ın e, en sevdiği Faradır filmler arasında da bir ayrılık ilk numarada. İlk numarada. Aa, bir, evet. O zaman doğru atış yapmışız. Evet. Nokta evet. Atış. 2011 yılında da Mitat Bey'in listeleri meşhurdur. Zeynep evet. zaten programlarda <gülüyor> bahsediyor hep. <gülüyor> 2011'de fakat enteresan bir şekilde Mitat Bey peki İran sinemasını sevmezdi diyen olarak ama en sevdiği İran sinemasının örnekler diyebiliriz. 2011 yılında bir numarayı bir zamanlar indiği dayı koymuş bir Bey Norveç elanı yedi numarada e, separation. Evet, var. İran sinemasında Hiç... aldığı kendi aldığı en yüksek en yüksek e, sıralama. So ha. sıralama. En iyi 250 film listesinde de var. Doğru. Yani. Evet, evet var var. Bu arada ben filme geri dönecek olursak bu şeyini de çok seviyorum film. Yani e, Yine o söyleşide söylemişti onu ee, Hani din ve Önyargıları çıkardığınızda e, Doğru ne Doğruyu nasıl belirliyoruz Kim haklı iyi ne kötü ne Buradan yola çıkarak da Hep bizi şeyde tutuyor yani Bütün karakterlere filmdeki Hak veriyoruz aslında Evet. evet. Yani haklı ya da haksız yani Bir taraf tutamıyoruz yani Kadın haklı ya da adam haklı ya i̇kisi de çok farklı. Haklı bulduğumuzda bir süre sonra kıza da biliyoruz. Kıza da biliyoruz. Ee, evet. Yani bence bu filmi e, yani senaryosunu bu kadar karakterleri bu kadar güçlü yapan şey de e, bu. Yani hani örnekleyecek olursam mesela e, bir ayrılıkla başlıyor. Mahkemede film bir Hı -hı. ayrılık kararıyla başlıyor ama hakim bir türlü kadının gerekçesini e, yeterli bulmuyor. Ülkeyi terk etme evet. e, sebebi ve kızının geleceğini e, geleceğinden duyduğu kaygıdan da oluyu terk etme isteğini yeterli bulmuyor. Dolayısıyla boşamıyor yani o çifti ee, diyor ki mesela. E ...baban diyor Alzheimer hastası diyor... ...seni bile tanım tanımıyor diyor... Evet. E, ...kocasına... ...ne önemi var ki bunun diyor... ...ben onu ben tanıyorum, tanıyorum diyor... ...mesela evet. o kadar hoş bir çelişki ki... E, e, ...aynı şekilde... E, ...eve yardımcı ola olarak gelen... ...o hamile ve bir tane de küçük kızı olan... Hı -hı. E, ...yardımcı kadın da mesela... ...benzer bir çelişkinin içine düşüyor... E, ...ihtiyacı olan... ...fakir, yoksul ve... ...gerçekten o oradan alacağı paraya çok ihtiyacı, çok ihtiyacı olan... Yani. ...bir kadınken... E, ee, Alzheimer hastası olan babasını e, şeye bağlıyor hastaneye gitmesi evet. gerektiği bir anda e, aslında adamı düşünerek bağlıyor ama ortaya çıkan tablo sanki e, o adam da döndüğünde, oğlu döndüğünde yere düşmüş de çok kötü bir pozisyonda evet. öldü mü kaldı mı tedirginliği içinde gördüğü için o yardımcı kadını kendi içinde e, çelişkili bir hale getiriyor. E, kötü niyetle yapmadığı bir şey ama o durumun içinde e, bir soru işareti olarak kalıyor, kalıyor. Onun davranışı. Aslında her bir karakterle bir yandan özdeşleşiyoruz bir, bir yandan toplaşıyoruz. Yani Aynen. çok büyük bir yakınlık kurmamıza izin vermiyor yönetmen. Bile isteği yapıyor ben, ve bunu. Ve bence senaryosal çok büyük bir başarı var. Yani evet. Zaten bence yönetmenliği e, hani yönetmenliğiyle ilgili son dönemde elbette iyi filmleri var ama esas becerisini ben senaryo, senaryo olmuşum. Kesinlikle. Çok <gülüyor> kuvvetli bir senaryosu var ve gerçekten filmde böyle ilmik ilmik görülen detaylar var. Çok detaylı bir film. Evet. Yani bir oyuncu yönetimi de ikiye koyabilirim. Tabii. Evet evet. Bir bir bir e, röportajını okudum da dün işte biraz çalışırken dersim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Türkiye'de yaptığı bir söyleşi de şöyle bir şey söylüyor. Ee, yani işte bir dramada e, bir drama izlerken yine hiç koktan örnek vermiş çok iyi dramdır hı hı. Onların, onun filmleri e, Ama hep böyle e, acaba bu karakterlerin gündelik hayatlarında ne vardır hı hı. diye düşünürüm diyor e, Öte taraftan bir, iyi bir belgesel izlerken acaba bu belgeselin içindeki e, karakterlerin draması nasıl olurdu? diye düşünüyorum evet. diyor ben aslında diyor kendisi yani o dramadaki eksiklikle e, dokümanter belgeseldeki eksikliği bir araya getirip e, onun filmini yapmaya çalışıyorum gibi bir e, sinematografisiyle hı hı. ilgili bir cümlesi var çok çünkü hoşuma gitti çünkü yine benim ondan dinlediğim e, şöyle bir şey var ilk filmini çocukken seyrediyor yani hepimiz gibi fakat filmin büyük bir çoğunluğunda uyuyor uyandığında filmin son yarım saatini seyredebiliyor ve sinemadan çıktığı anda sorular ba sormaya başlıyor. Ne olmuş olabilir bu filmin başında. Evet. O yüzden de diyor ben hep böyle işte o soruları sormaya devam ediyorum aslında kafamda. O ilk izlediğim filmin etkisiyle diyor. Evet. Günlerce bu soruları sordum kendime diyor. Yani evet. ilk e, filmin ilk bölümünü kaçırdığım için diyor. Bir de benim filmlerimde iki tane başlangıç vardır. Diyor. Bir tanesi filmin evet ilk başladığı sahne bir başlangıçtır hı hı. diyor. Ve ne yani, kadar güzel başlıyor o evet, film. Evet, çok güzel. Bir de başlıyor. final final yeni bir başlangıçtır çünkü ucunu açık bırakıyor ya. Yani ne olacağını işte bir ayrılıkta da öyle. Kız seyirci zaten çoğu zaman kameranın yerinde aslında. Yani evet. son finale hatırlayalım. Evet, Görmüyoruz geçi. Seyirci yani çok kat yok plan yok. ...ama ne kadar basit... ...yani böyle küçük küçük böyle anlatımlardan oluşan bir şey... ...yani bana tabii şey de geliyor... ...İran sinemasından da bir anlamda farklı bir film... ...yani İran sinemasında temelinde mesela... ...benim izlediğim İran sineması örneklerinden de farklı... Değil, ...ben farklı. ruh olarak mesela... ...Keslovski'ye, Ozu'ya... ...daha yakın olmuş düşünüyorum mesela... Hı hı. ...yani böyle bir sosyolojik tasviri var aynı zamanda o toplumun... Hı hı. ...yani İran toplumunu da aslında... ...ne kadar güzel anlatmış... anlatmış. ...sınıfsal çatışmasını... Yani ...baktığımız hani... O, o aileler arasındaki durumu gitme kalma meselesi Türkiye'de de bugünlerde evet, bir sürü ailenin yaşadığı e, çok inceydi bir film evet. bu arada oyunculuklardan da bahsetmişken hemen Türkiye'den bir oyuncuya dönelim istedim ben e, bizim görsel hafıza projelerinden Aydemir Akbaş'a bir kulak verelim dilerseniz ama mesela o filmlerin içinde ki bugüne kadar o güne kadar yaptığım bütün filmlerin en iyilerinden biridir ama Maalesef prodüktör biraz e, paraca şeydi, sıkıntılı bir prodüktördü. Fakir Bay Kurt'un dilekçe filmi, aslında onun e, şeyi asıl ismi Allah'a dilekçe diye bir hikayesi. Çok güzel bir hikayeydi. Ama işte para meselesi olduğu için o filme gereken şeyi veremedim ben. Hatta o film. Sinemada fragmanı gösterirken bizim Atilla Dorsay tesadüfen fragmanını görüyor o filmin, dilekçenin. Bakıyor Allah Allah bu Aydemir'in tuhaf bir filmi diyor ve kafaya koyuyor seyretmeyi. Hakikaten film oynatığı zaman Atilla kalkıyor gidiyor filmi seyretmeye. Filmi seyrettikten sonra da Cumhuriyet'te bir yazı yazdı hem beni methediyor, hem filmi ediyor Yani bu seks devrinde Aydemir nasıl bu filmi çekmiş diyor. İnanamıyor. Ve bir yazı yazıyor. Şimdi o yazı bende maalesef kalmadı. O yazıda sarf ettiği bir tane cümle var. Benim için çok önemli. Diyor ki, ifadesizliği ifade haline getiren Türkiye'deki tek sanatçı. Yani adamın İfadesizliği bile bir şey ifade ediyor demişti ve bunu yapabilen tek insan da Aydemir Akbaş diyor. Çok isterdim ben o filmi bir daha çekeyim. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Nazan Kesal ve Yamanç Okurla sohbetimiz sürüyor. Az önce dinlediğimiz kayıtlar Mitadalar Film Merkezinin Görsel Hafıza Projesi kayıtlarındandı. Ee, bu arada Yahyaçın şeyi söyledin ya, sen böyle hareketli kameralar görüyoruz işte vesaire. Ama bir yandan da işte o kaza sahnesinde kazayı görmüyoruz yani. Hı. O da ilginç bir, bir polisiye aslında aslında yani. bir yandan da. Evet. Film. Yani bu yüzden de böyle bir merak unsuru var film boyunca. İşte parayı kim çaldı? Evet. Kadın gerçekten düştü mü? Bir yandan da yani çok güzel bir senaryo. Yani seyircinin ilgisini devamlı. Ayakta, ayakta tutuyor. tutuyor. Evet. Ya kamera kullanımı şöyle aslında tam hareketli diyemem. Omuz kamerası çok fazla var. Ee, bazen çok sabit karterlerle görüyoruz evet. çünkü yani. Kaparalımla izliyoruz sadece. Örneğin işte banyo sahnesini izlediğimizde... Hı hı. ...yani aslında çok daha fazla acıtı olabilecek... ...yakın planlarla girebileceğimiz... ...tam tersine arkadan... E, ...babasının yıkamasını gösteriyor. Evet. Ama ne kadar duygusal çok. bir sahne. Çünkü hazırlıyor oraya doğru. Fakat e, şeyler çok enteresan geldi bana kamera kullanımında. Mesela İran sokaklarında çok dolaşıyor. E, arabayla dolaştığı yerler evet. var. Yani oralarda baya... Ee, ...aktif görüyoruz. Evet. Yani kamera kullanımı... ...bence... E, ...şeyin yönetmenin bütün filmlerinde de... ...aşağı yukarı aynı... E, ...derdi dilini belirlemiş aslında... E, ...Asgar'ın... ...yani öyledir yani ya, bu ...sanat yapıtlarında... E, ...ya da öyle olması dilenir... Bir, ...bir şekilde çünkü hani o senaryodan... ...bağımsız bir... E, ...görüntü yönetmenliği... E, ...çok ayrıksız dururdu yani... yani. ...benim hissettiğim hı hı. şu oldu izlediğim zaman... ...ilk başta da... ...şimdi hafta da tekrar bir izledim filmi... E, çok çalışılmış bir film. Evet. Yani hemen anlıyorsunuz izlediğinizde. Yani evet. ön aşamada belli ki oyuncularla hani bizde tepki okuma provası yapılır oyuncularla. İki saat sonra miktar. Her sahne çalışılmış tek tek. Yani onu anlayabiliyorsunuz tek tek bakıldığında. Onun dışında bence kamera provaları falan da öyle yapılmış. Hı hı. Tek tek her sahnenin provası yapılmış. Hı hı. Şeylere de çok önem veren bir yönetmen mesela. Kostüme, sanat yönetimine. Oralar da çok, son derece evet, başarılı. Yan oyuncular mesela çok. çocuk oyuncu. Yani Müthiş. Çocuk oyuncuyu ne kadar güzel Ne kadar güzel zordur ço çocuk oyuncuyu oynatmak. <gülüyor> Ve ne kadar güzel yönetmiş küçük bir çocuk. İşte evet. Kendi kızı var. Kendi kızı var. Yani vardır. dolayısıyla e, çok yani böyle dediğim gibi yani yönetmen olmak zaten her şeye biraz hakim olmak. Yani hani bir nevi bir Rönesans adam gibi yönetmen evet. hani bakıldığında e, hem kendi ülkesine bir ışık tutuyor ama bir yandan da kamera yani sinemanın verdiği tüm olanakları kullanmış. Kullanmış bir yönetmen. oluyor. Bir separation bir de... bu arada Hı -hı. benim için belki de böyle bir zirve gibi mesela. Evet. Ben sonraki filmleri ...mutlaka sizlerde de seyretmişsinizdir. Hmm. Separation'dan sonra mesela... ...aynı şeyde e, alamadım. Yani evet. Salesman'ı da sevenler var. Ben de, var. De Kandaki seviyorum. son filmini evet. seyretmedim. <gülüyor> Everybody Knows. Evet. Yarışmadaydı. Onu seyretmedim. Açılış filmi olarak. Evet, Çünkü daha yabancı oyuncularla çalışmaya başladı. Dil olarak başka dilleri kullanmaya, kullanmaya başladı. E, falan filan. Evet. Yani ben... E, ...filmle ilgili... E, ...o kadar çok katmam var ki... Ee, yani hiç İran toplumunu bilmeyen bir e, seyircinin o filmi seyrettikten sonra e, ciddi anlamda İran'a dair çok fikir sahibi olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani hem siyasal açıdan e, hem toplumsal açıdan hem sınıfsal farklılıklar açısından evet. hem kadının o toplumdaki e, statüsü açısından erkeğin kadına bakışı dinin kadına bakışı, bakışı. E, ailelerin çocuğa bakışı yani o kadar çok katman var ki film. Yani dinler arasındaki e, ayrım dinler aynen. arasındaki Bayağı ayrım aynen bir de şey... e, aynı din e, sarmalı içinde yaşayan farklı sınıflardaki iki ailenin e, o dinden anladığı ve o dinin kendi gündelik yaşamlarındaki kodları yaşayışları Hı -hı. çocuklarına öğrettikleri e, bütün bu e, tırnak içi e, özel durumların hepsi çalışılmış dediğin gibi Yamaç. Yani evet. hiçbir şey es geçilmemiş. Zaten filmde. kadın oyuncuyla ödül e, ödülü aldıktan sonra bir röportaj yapılıyor. Orada da e, diyor yani öncesinde çok uzun çalışmalar yaptık. Zaten sete çıktığımızda aslında film bitmişti diyor yani bütün. Ne kadar önemli bir şey. Evet. Oyuncular ne kadar şanslı. Bu arada baba, babadan da bahsetmek lazım. O, evet bence. doğru. Yani mesela gerçekten Alzheimer'lı birisi var diye düşünüyorsunuz. Yani Ne, ne müthiş bir oyunculuk mesela. Öyle baba. olduğunu düşünüyorum evet. ben değil miymiş öyle? Yok bayağı oyuncu. Evet. Yani yine İran sinemasının yani inanılmaz bir oyunculuk. Müthiş. Ee, yani, yani o şey verdiği... E... Kamera arkasında seyrettim o sahneyi. Ben gerçekten bire bir... <gülüyor> e, öyle bir ya babasıdır ya böyle belki akrabalarından birinin e, bir şeydir diye düşündüm. Değil mi? konuşuyorlar. Ben Aa. ayrı bir kamera arkası o zaman seyrettim hatırlıyorum şu dört yıl önce. Yani bayağı karakterle konuşuyorlar. Çok nazik, acı mı diyor. İşte mesela düşmüş... Yani bayağı Farhad ile konuşmaları var. Zaten müthiş nazik biri Farhad Yani gerçekten çok nazik. Bir de şey yapıyor. Yani oyuncularla birebir çalışıyor. Bayağı tiyatro çalışıyormuş gibi. Ve... Ee, ...bazı buluşları onlara bırakıyor yani. Ne o, kadar güzel. Aslında diyor benim aklımdan geçen... ...daha doğrusu aklından geçene yaklaştırıyor... ...oyuncuyu. Hı. Ve sanki onu oyuncu kendi bulmuş gibi hissetti. Bu filmin zaten ediyor. belki en önemli evet. bir tanesi... ...diyaloglardaki sayıcılık. Evet. Yani aslında çok uzun diyaloglar var filmlerde. Açıldı sekans öyle, kapını sekans öyle, ara ara. O diyaloglar o kadar akıcı gidiyor ki... ...yani yani bir yandan çalışılmış... ...ama bir yandan da ölüm noktaya gelmiş ki... E, yani şey hissediyorsunuz gerçekten o insanlar oyuncu değil o karakter gibi bu da bence oyuncuların ve yönetmenin büyük bir becerisi. Aynen bu söylediğine bir de şey eklemek istiyorum. Hani o bu kadar konuşkan bir senaryo hakikaten takip gerektiren bir hı hı. şey seyirci açısından. E, çünkü bütün e, e, şeyleri filmlerinin e, krizleri ya da açılımları hep o cümlelerin arasında satıralarında saklı. Yani bir tanesini atlamamanız lazım. Dolayısıyla evet. çok dikkatli bir dinleyici olmanız lazım aynı zamanda ve izleyici. E, ama mesela bu kadar konuşkan bir senaryoyu gerektirdiğin, gerektiğinde konuşturuyor. Bu filmde de keza film filmin final sahnesinde e, bir arada şey var paravan var kadın bir tarafta kalır adam e, evet. kızının kararı beklenir kız annede mi kalacak babada mı kalacak film öyle bitiyor ama bir bakıyoruz e, filmin başrol oyuncuları e, o paravanın biri bir tarafında biri bir taraf konuşmuyorlar evet. ama bir konuşma var yani kim konuşuyor? Yine bir mahkemede bitiyor. Başladığı yerde bitiyor film. Başka ayrılan çiftler ve ağlayan çocuklar. Ve yani. müzik kullanımı yok evet. film boyunca. Evet, Sadece yok. son sahneler. Yani müzik de bir dramatik etki olarak kullanmıyor Ben yani O kadar uh -huh. başarılı ki, ben çok şaşırmıştım. Bir Amerikalıların nasıl böyle bir filme müzik yok. Müzik. Dramatik etkisi evet. bu kadar ilgi gösterdi. Yani bu aslında hani... ...filmin bence başlı başına... ...becerisini gösteriyor. Müthiş. Programın da yavaş yavaş sonuna... Yeni başladık <gülüyor> daha bir dakika <de> ben... <gülüyor> İran sinemasından... ...İran şairine geçelim Nazlı'nı istersen Ama sana. Ama bu kadar kısa senin olduğunu sesindik, bilseydik. <gülüyor> yani bu kadar. Benim bir nefes almazdık. Ben uzun konuşacağım diye. Bu arada diye. bir programın başındaki... ...bir hatayı düzelteyim. Berlin Film Festivali'nde... E, ...Leyla... E, ...en iyi kadın oyuncu oynarken... ...Ansable evet. Erkekler... E, en, ...en iyi erkek oyuncu almışlar. Evet o zaman Nazlı'nın... Şimdi e, Furu Fruzade İran'ın çok önemli bir kadın şairi Benim de aslında böyle bana cesaret veren bir şair hı hı. E, Belki ondan kısacık bir e, şiirle bit yani Ben kendi konuşmamı bitirebilirim Rüzgar bizi götürecek şiirin adı Benim küçük gecemde rüzgar ağaçların yaprağına son kez süre tanıyor benim küçük gecemde viran olmanın korkusu var. Kulak ver. Karanlığın esintisini duyuyor musun? Ben garipçe şu talihime bakıyorum. Ümitsizliğe alıştım. Kulak ver. Kulak ver. Karanlığın esintisini duyuyor musun? Çok güzel. Aşkımızın üzerine yağmur yağladığının sonuna geldik. Çok teşekkür ederim bu kadar. yani bir, bir film yapıyorsunuz bu arada. Vakit ayırıp kırmayıp geldiğiniz için... ...Nazan Kesal'a ve Yamaç Okur'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Yamaç şarkıyı... ...yani şarkıyı sen seçtin. Onu da sen evet. sunarsan çok sevim. Öncelikle de bizim için zevkli burada olmak. E, şarkıyı e, Seyfi Teyman'a bağlamak istedim. E, yine Mitat Bey'in çok sevdiği... ...film merkezinde çok büyük emeği olan... Evet. Türk sinemasında önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Kim bir de bizim bir üçersizimizde o da çok azkar farhadi bir müzik kullanımı sevmezdi Seyfede. Filmin sonunda bir parça var. Sakin grubu Hamur İşleri Barış bir şiirinden şiirinden.